family live close to the jungle. At the end of the day, they all sit together around the fire. They have their supper, then relax and talk a little. The youngest boy becomes afraid. He hears all the sounds of the wild animals in the forest, cheetahs, wolves, jackals and lions he starts crying at the darkness and wild sounds that fill him with fear then his mother takes him in her arms and sings to him the family is always strong together they protect one another grandparents his father and mother uncles aunts cousins brothers and sisters they all join and sing together Soon he falls asleep. Only the beautiful song fills his ears. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Acüment Gürçay. Programa eski bir Güney Afrika Zulu şarkısının modern bir yorumuyla başladık. Güney Afrikalı vokal grubu Lady Smith Black Mambozo şarkıyı yorumladı. ''Aslan bu gece uyur.'' Şarkı ormanın yakında yaşayan bir ailenin akşam saatlerini anlatıyordu. İşte günün sonunda hep birlikte ateşin etrafında oturuyorlar. Akşam yemeğini birlikte yemenin rahatlığı ve bir arada olmanın huzuruyla geçen günü konuşuyorlar. Ormandan yabanıl hayvanların sesleri geliyor. Çitalar, kurtlar, çakallar ve aslanlar... Karanlık ve yabanıl sesler küçük çocuğu korkutuyor. Annesi onu kollarına alıp bir şarkı söylemeye başlıyor. Sonra büyük anne, büyük baba, baba, amcalar, teyzeler, kuzenler, kardeşler annenin başladığı şarkıya katılıyorlar. Çocuk çok geçmeden kulaklarında artık ona huzur ve güven veren seslerle uykuya dalıyor. Orman, güçlü orman, aslan uyuyor ormanda, bebeğim. ''Benim sevgili bebeğim korkma, aslan bu gece uyuyor, ağlama bebeğim, korkma sevgili bebeğim'' diyen geleneksel Zulu ''Nmube'' nakaratlarıyla devam ediyor. Başlangıçta doğa karşısında korumasız ve zayıf olan insan denen hayvan türü, daha sonra hiçbir canlının sahip olamadığı, kimin yaşayıp kimin öleceğine karar verme hakkına, gücüne ve bilincine sahip oldu.'' Ve bugün de güç sahibi olan her insan gibi daha güçlü olmanın yollarını arıyor bazılarımız. İşte bu arayış dünya üzerindeki hayvan nüfusunun varlığını tehdit ediyor. İnsanın görece sahip olduğu refaha bugün hayvan dostlarımız, hayvan bireyler ne yazık ki sahip değiller. İnsan Aya doğrulup ellerini ve aklını kullanmaya başladığı andan itibaren doğadaki bütün varlıkları kendisine sunulmuş bir kaynak olarak gördü ve bugün dünya iklim krizi denen bir bela ile karşı karşıya. Bilim insanları gezegenin ilk kez insan kaynaklı nedenlerle altıncı yok oluşa doğru hızla yol aldığından söz ediyor. Çoğumuz gezegeni sadece insanlardan ibaret bir toprak parçası gibi görmeye devam ediyoruz. Örneğin orman yangınları yaşanıyor ve can kaybı olmadığından söz edilebiliyor. Oysa yangınlarda on binlerce canlı yok oluyor. İnsanı merkeze yerleştiren bir anlayış ağırlıklı olarak günümüzde de hakim ne yazık ki ama sayıca az da olsa gezegeni paylaştığımız diğer varlıkların yaşama haklarına, refahına, vücut bütünlüklerinin korunması gereğine vurgu yapan, birlikte yaşama fikrine sahip çıkan akımlar, gruplar, bireyler de var. Onlar inatla doğa hakları, hayvan hakları diyorlar ve uzunca bir zamandır seslerini politik bir mecraya taşımaya çalışıyorlar. Bir grup akademisyen geçtiğimiz ay yayınladıkları bir kitapla çalışmalarını bir araya getirdiler. Kiraz Özdoğan, Fatih Tatari ve Ali Bilgi'nin Türkiye'de hayvan meselesi üzerine çalışan farklı disiplinlerden akademisyenlerin özgün metinlerini bir araya getirdikleri, politik ekoloji ve hayvan çalışmaları külliyatına bir katkı sundukları çalışmaları, insan, hayvan ve ötesi, Türkiye'de hayvan çalışmaları kolektif kitaptan çıktı. Bu çalışma insan ve hayvan ıstırabını ayrı tutamayız. Bunlar birbirine sıkı sıkıya bağlıdır cümlesiyle başlıyor. Yazarlar bu kitapta hayvan çalışmaları nasıl şekillenip zenginleşti, canlı hayvan deneyleri nasıl gerekçelendirildi ve deney karşıtı hareket nasıl büyüdü, hayvanat bahçesi hayvanı nedir, insanlarla hayvanların dünyaları arasındaki gedikleri keşfetme pratikleri nerelerde aranmalı, yoldaş tür ilişkisi nasıl kurulur, şefkat etiği nedir, neden önemlidir, İnsan toplumlarındaki mücadeleleri hayvan mücadelesinden ayrı sürdürmek mümkün mü sorularına yanıt arıyor. Bugün Babil'den sonra da kitabın editörleri, sosyolog Kiraz Özdoğan, felsefeci Ali Bilgin ve halen sosyokültürel antropoloji alanında doktorasını yapan Fatih Tatari program konuğum oldular. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Muhabete Kiraz'la başlamak istiyorum izin verirseniz. Kiraz'a yaklaşık iki senedir İstanbul Kent Bostanları Çalışma Grubu içerisinde birlikte çalışıyorum. Geçtiğimiz aylarda Kiraz'ı ve Sunay'ı, Sunakafadarı Babil'den sonra da konuk etmiştim. Programın kaydını Babil'den sonranın sosyal medya hesaplarından dinleyebilirsiniz. Kitabın arka plan hikayesini konuşarak başlayalım mı Kiraz? Birlikte kapsamlı bir giriş metni kaleme aldınız ama kitabın oluşum hikayesi eksik kalmış bu metinde. Hem kitabın oluşum süreci ve hem de sizlerin hayvan çalışmalarına dair öncesinde yaşadığınız kişisel, akademik deneyimler nelerdi? Tabii. Aslında kitap bence yine zor zamanların ertesinden gelen bir kitap oldu. 2000 16 sonbaharında yanılmıyorsam Ali Bilgin'le e, böyle küçük bir arkadaş topluluğu gibi bir şey kurduk. Bir kitap okuma, e, anarşizm üzerineydi. Anarşizm okuma grubu gibi diyorduk biz kendimize. Yani yaklaşık böyle bir dokuz ay falan e, her hafta toplandık ve e, tabii ki hayvan meselesini de değinmeye başladık. E, anarşizmin gündelik hayattaki meselelere dokunuyor olması, onu bugün hemen şimdi dönüştürme, ile ilgili söyledikleri bize bu konuyu düşündürttü ve tam o sırada bir çağrı geldi. Bir işte politik ekoloji bağlamında anarşisini tartışan bir kitap derleme çağrısı geldi. Biz de bunu sokak hayvanları üzerinden düşünmeye çalıştık Ali ile ve sokak köpekleri üzerine bir makale yazmaya başladık. biliyorsunuz yani sokak köpekleri ile ilgili çalışmalar son 10 yıldır oldukça revanşlar. Fakat biz bunu başka bir ilişki biçimi olarak düşünmeye çalışan bir makale yazmak istedik. Ve o sırada aslında e, köpek nüfus yönetimi diye bir e, uluslararası bir politikayla karşılaştık, tanıştık. E, ve bunu bakarken hayvan çalışmaları diye bir çalışma alanından e, yararlanmaya başladık. E, onun kavramlarıyla tanışmaya başladık. E, ve Türkiye'de bu konunun çok az bilindiğini hissettik. Yani ben lisansta e, sosyoloji okudum ve e, evet ekolojiyle ilgili okumalarımız, e, makaleler vesaire oluyordu. Yani ana bir ders olarak olmasa da. Ama hayvan meselesinin ana bir e, konu olarak işlendiği bir ders almamıştım. Ve e, aslında sosyoloji mezunlar derneği kapsamında çalışmalarında... Birçok e, sosyoloji öğrencisiyle veya sosyologla tanışmıştım. Sosyal bilimlerinin Türkiye'deki seyrini az çok e, biliyordum. E, ve neden bir derleme yapmıyoruz e, bu konuda e, diye düşünmeye başladık e, kendi aramızda. E, sonrasında e, kırsal ağ toplantısında, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan bir toplantıda ben kendimi buldum. Yani orada <gülüyor> Orkun arkadaşımız e, beni çağırdı. Ben neden oradaydım bilmiyordum pek. Kırsal alan üzerinde de çalışmıyordum ama davete icap ettim ve orada e, Fatih ile e, tanıştım. Bundan sonrasını belki Fatih anlatmak ister. Olur, e, ben buradan devralayayım. E, ya biz o toplantıda tanıştık Kiraz'la. E, ben de aslında kendi çapımda bir tez araştırması sürdürüyordum tam o toplantının olduğu vakitler. Ve ben tezimi e, Kars-Boğattepe köyü merkezi olmak üzere Kars bölgesindeki hayvancılık ve e, peynircilik üzerine hazırlıyorum. O araştırma bağlamında bir de hani Kars'ta onun dışında da yaptığım, Boğattepe'de yaptığım çalışma bağlamında bu hayvancılık e, meselesiyle uzun yıllardır aslında ilgileniyorum. O da işte e, Kiraz'la tanıştığımızda hayvancılıkla ilgilendiğimi, tezimi onunla ilgili yazdığımı söylemiştim. E, sonrasında Kiraz'la konuştuk bu hayvan çalışma alanına dair biraz tezimi deneyimlerimizi, o kendi okumalarımızı keşfettiklerimizi paylaştık diyelim. E, o bana bu kitap derleme fikrinden de bahsetti. E, böylece bir, hani üçümüz bu fikir üzerine konuştuk, devam ettik. E, hatta işte bazı okumalar da yaptık. E, ve fikri biraz daha nasıl e, şekillendirebiliriz, bir kitap derlemesi nasıl olabilir diye düşündük. Kimi insanlara ulaştık. E, sonra 2018 yılında Mayıs ayında bir atölye e, düzenleyelim. Hani herkesle de, de yani bu alanda çalışan daha doğrusu hayvanlarla ilgili hayvan çalışmaları diye kategorize edilen bir şeyi bu kadar geniş bir al olmasına rağmen, yani Türkiye'de yakın dönemde doktorasını bitirmekte olan veya işte akademik olanda hayvanlarla ilgili çalışma yürüten ama hayvan sorusunu başka türlü sormaya çalışan insanlara ulaşmış olduk. Bu atölyeye katılanlarla birlikte biraz daha hani herkesin takip ettiği farklı alanlardan de konuşulmuş oldu. Türkiye'deki Hayvan özgürlük mücadelesi diyelim, ee, devam eden toplumsal hareketler e, ve farklı boyutlarda bu meseleyle ilişkilenen e, insanların söylediklerini konuştuk. Hani böyle bir derleminin bu alanın neresine nasıl konuşabileceğini konuştuk. E, sonrasında ilgilenenlerin özetler yazmasını e, talep ettik ve devam eden bir süreç oldu. Belki Ali devamını anlatmak ister diye ben de bir pas atayım. E, sonra hani makaleleri toplaması, yayın aşaması oldukça da uzun sürdü aslında. Devamına dair ne söyleyebilirim? Devamı, evet gelen yazılar, yazılar e, üzerinde dikkatli ve uzun çalışmalarımız oldu. E, üç editörün elinden geçtiği için yazılar epeyce uzun sürdü. Her bir yazının denetlenmesi tekrar yazara geri dönüp bir kez daha e, ele alındı. Filan. Epeyce e, yazarların da çok memnun kaldı. Verimli bir süreç oldu, hepimiz çok şey öğrendik. Ben özellikle sosyal bilimlerde ve literatürüne epeyce yabancı, informasyon itibariyle felsefeci olduğum için... E, tanıdığım literatürü az şu kendim ciddi netledim ama tanımadığım literatürü de okumam gerekti. Ve e, kaynakların asıllarına dönerek yani de makalelerin verdiği kaynaklara bizzat kendilerini okuyarak diyelim, bir çeşit literatürlük yaptım. Bu beni çok zenginleştirmiştir diyebilirim. Z yazarları da anladığım kadarıyla. E, kiraz ve Fatih programa şarkılarıyla birlikte geldiler. E, kiraz, Melike Demirağ'ın arkadaş şarkısını programda dinletmemizi önerdi. Neden bu şarkı Kiraz? Evet. Bu şarkı, bende böyle iyi duygular hissettiren bir şarkı. Belki zor koşullarda umudu ifade eden ve insanlara geçmişte de iyi geldiğini bildiğim için de aktarılan bir duygu da olabilir. Ama sen programda hangi şarkıyı çalmak istersin deyince uzun süre düşünmedim. Sonra birdenbire aklıma bu geldi ve neden bu geldi diye Kendime de sordum neden arkadaş bu kitap için bu kitapla ilgili program için belki de arkadaşım olanları sadece insanlar insanlar olarak tanımlamadığından, beraber yaşadıklarımı da arkadaş olarak görebildiğinden hatta onları da beni arkadaş olarak gördüklerini hissettiğinden kaynaklı olabileceğini düşündüm elini tutarak uyuduğum kedilerim beraber yaşadığım diğer Böceklerden tut da işte kertenkelelere kadar. Ee, onlarla arkadaşlık yapabildiğim ve özellikle bu Covid-19 pandemi sırasında evde kapalı kaldığımda e, onlarla konuşabildiğim için diye düşündüm açıkçası. Çok zor bir soru benim için ama e, arkadaşlarımın insan dışındaki hayvanlar olması herhalde. E, iyi geliyor bana bu şarkı bir şekilde.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 Kitapta farklı disiplinlerden gelen yazarlar var. Onlardan da söz edebilir misiniz? Bu isimlere nasıl karar verdiniz? E, şöyle oldu aslında. Bir çağrı yapmadık. E, bunun neden yapmadığımızı bilmiyorum. E, böyle biraz e, tanışıklıklar üzerinden e, sosyolojide kartopu denir, denir. Biraz kartopu yöntemiyle e, insanları bulmaya başladık e, ve yüz yüze ilişkiler kurmaya çalıştık. Yani Çoğuyla yüz yüze buluştuk derdimizi anlattık çalışmalarına çalışmaya katkı vermek ister misiniz diye sorduk ama bir tane amacımız vardı yani farklı diler nereden insanlar olsun tek bir işte sosyoloji antropolojiye konuşan bir şey olmasın amacımız vardı Aslında işte arkeolojiden de birilerini istiyorduk Biraz böyle disiplinler arası bir şey olsun istemiştik. Bir kısım bunu tutturduk. Yani iletişim, antropoloji, sosyoloji, işte edebiyat alanından insanlar oldu. Bazı disiplinlerde eksik kaldı. Birincisi, biz bir uluslararası literatürde hayvan çalışmalarının nasıl yer aldığı, burada hangi soruların sorulduğu, hangi kavramların öne çıkartıldığını ve hangi yöntemlerin, ...geliştirildiğini anlatan bir yazı yazdık editörler olarak. Bu bizim için çok öğretici bir, bir yazı oldu açıkçası. Okuduklarımızı toparlayan. Bunun dışında Ezgi Burgan Meralar'daki hayvancılık pratiklerinden... ...feminist bir yaklaşımla söz etti. Burada biraz hayvanlarla ilişkilerin... Kadınların hayvanlarla ilişkilerini değinen bir çalışma oldu ve katılımcı gözleme dayanan bir çalışmanın çıktıları belki bu. Onun dışında biz Ali Bilgin'le yani ben ve Ali Bilgin sokak köpekleriyle ilgili çalışmamızın ikinci kısmını biraz değerlendirmeye çalıştığımız. Bu da nedir daha güncel olarak uygulanan dünya köpek nüfus yönetimi e, ...politikasını değerlendirdiğimiz bir araştırma yaptık. E, bunun dışında Özlem Güçlü e, sinemada e, hayvan temsillerini ve... ...hayvan çalıştırma pratiklerini sorumsallaştırdığı bir yazıyla e, katkıda bulundu. İstersen Fatih bundan sonra sana vereyim. E, Rümeysel Çavuş'un bir yazısı var... E... Hayvanat bahçelerini aslında sorunsallaştırdığı ve sergilenebilir hayvan kategorisini düşündüğü bir yazı. Devamında Cansu Özge Özmen, Amerikan edebiyatındaki deney karşıtı mücadele ve belli bir tip duygusal Amerikan edebiyatı arasındaki ilişkileri açıklıyor ve bize anlatıyor. Aslan Niksar'ın yazısı da daha çok primatlar, salgınlar ve aşı çalışmalar arasındaki ilişkiyi ele alıp bir yazı. Ölümcül döngüden bahsediyor. Son olarak da Güray, Te Güray Tezcan'ın bir yazısı var. O da hayvan deneylerine alıyor ve koronavirüs zamanında denelerin yapılmamasının nasıl pazarlandığı ya da konuşulduğunu aslında ele alıp anlattığı bir yazı. Bir de kitabın tabii yayınlanmasını gerçekten sağlayan, yayını hazırlayan Eda Çaça ve Mehmet Ekinci'ye de gerçekten teşekkür etmek lazım. Onlar da çok titiz çalıştılar kitabın üzerine. Kolektif kitaptan çıktı. O süreçte gerçekten birlikte çalışmak da güzeldi. Bir şarkı daha dinleyelim mi? Kiraz sen programda bir Gomidas şarkısı dinletmek istiyordun. Aynur Doğan'ın Sinan Cem Eroğlu'nun gitarı eşliğinde yorumladığı bir canlı kayıtta Gomidas'ın Kele Kele şarkısını yorumlayacak. Neden bu şarkıyı seçtin? Geçen Cuma günü Kum kapıdaki Ermeni Kilisesi'nde Gomidas'ın oyununa gittim. Ee, ve bir kez daha e, Gomidas'ın şarkılarının e, bu topraklarda eserken e, yürürken e, kıyı bucak gezerken insanlara ve yaşadığı coğrafyadaki her şeye ne kadar iyi geldiğini e, anladım ve hissettim. E, ve bu sesin Yaşamasını ve bu topraklardaki yine suların üzerinden akmasını dilediğim için bu, bu şarkıyı tercih ettim. Kitapta eksik bıraktığınızı düşündüğünüz konular var mı? Yani bugün yeniden başlıyor olsanız hangi konulara ve yazarlara yer vermeyi düşünürdünüz? Aslında biz fa farklı iktidar biçimlerini kapsayacak bir şey kurmaya çalıştık. Yani e mesela canlı hayvan deneylerinden, işte hayvan tıbbisinden e söz edebileceğimiz, işte gündelik olarak birlikte yaşama pratiklerinden söz edebileceğimiz. Ve farklı yaşam biçimlerini de, farklı ilişkileri daha doğrusu da e, izni sürebilen bir şey olsun istedik. E, bunu yaptığımızı düşünüyorum. Ama tabii ki değinemediğimiz birçok alan var. Bu da Türkiye'deki hayvan çalışmalarının e, ne kadar gelişmeye ihtiyacı olduğunu da gösteren bir şey. E, bence e, iktidar biçimlerini sorgulayan her türlü çalışmayı tekrar yeniden bir değerleme yapsak, katarız diye düşünüyorum. Bir konu olarak değil de, biçim olarak düşündük belki de birazcık. Değil. E, kiraz konuşurken şunu düşündüm. E, aslında bugün tekrar nasıl e, derlersiniz diye sorulduğunda e, yani biz 2018'de yaptığımızdan bu yana çok da uzun bir zaman geçmedi bir yandan. Ama bir yandan da o sırada da ve ondan sonraki aslında birkaç yılda da e, çok fazla Türkiye'de de e, yayın çıktı diyebiliriz. Çok fazla olmasa da bu konuyu ele alan, farklı şekillerde e, tartışan Akademik yer akademik veya akademik olmayan birçok e, yazı da çıktı, birçok dergi değerlendirildi, sempozyumlarda işte panellerde konuşulma e, durumuna baktığımız zaman hani o yüzden belki bugün böyle bir derleme yapmaya yeni başlıyorsak muhtemelen yine farklı alanlardan farklı şekillerde ele alan biraz daha e, belki hani geniş bir e, başlık altında değil de daha da özelleştirebileceğimiz farklı yerlere odaklanabilecek derlemeler çıkabilecek zenginlik gibi karşılaşırız gibi geliyor şu anda biraz daha. O sırada da öyleydi tabii ki ama şu anda belki hani öyle bir fark olabilir diye düşündüm. Hayvan hakları çalışan bireylerin ve grupların çalışmanıza ilgisi nasıl oldu? Yerel yönetimlerin, örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmanıza ilgisi oldu mu? Biz de merak ediyoruz <gülüyor> bu sorunun cevabını. Henüz okuyucuyla çok tanışma ihtimal ortamımız olmadı açıkçası. O yüzden... Geri dönüşümleri henüz takip edemiyoruz. Çok yeni bizim için çalışma. Ama yakın çevremiz. Var. Yakın çevremizden ilgi var. Zaten çok bekleniyordu bu kitap. Yakın çevremiz tarafından. Ama tanımadığımız çevreler diyeyim Nasıl tepki verdi henüz ben de bilmiyorum. Bunu konuşmadık galiba kendi aramızda. Yani yerel yönetimlerine dokunan... Özellikle bizim sokak köpekleri ile ilgili çalışmamız, yerel yönetimlerin politikasını doğrudan eleştiren bir çalışma aslında. Hı. Ama bu konuda bir girişimimiz olmadı, belediyeyle konuşalım vesaire diye. Ama genel olarak zaten iktidar pratiklerini ve söylemlerini eleştiren bir yazı olduğu için sadece akademin kendi içinden değil, bütün kurumları ilgilendiren bir çalışma ama doğrudan biz kurumları gönderelim burada tartışmalar örgütlerinin tarzı bir şey düşünmemiştik aslında ee, belki daha büyük bir konferans yapabiliriz ee, bu yazar, yazarlarımızın da dahil olduğu e, bir konferans olabilir diye düşünmüştük ama covid 19'da rast gelince bunu organize etmek biraz güçleşti bizim için onun için şu an yani, geleceğe yönelik e, hayvan çalışmaları ilgili bir daha geniş bir çalışmaya adım atma bir planımız olamıyor. Bir şarkı arası da versek Fatih'in yanında getirdiği bir şarkıyı dinletmek istiyorum şimdi. Bu kayıt 1969 Woodstock Festivali'nden bir şarkı. Jefferson Airplane grubundan dinliyoruz. White Rabbit. <Gülüyor> 6 milyar kara hayvanı insanlar yiyebilsin diye öldürülüyor. İşte bu amaçla öldürülen deniz hayvanı sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte bazı kaynaklara göre yıllık 1 trilyon ile 3 trilyon arası sayıda deniz canlısının öldürüldüğü tahmin edilmekte. Şimdi bu sayılara deneylerdeki, işte giyim sektöründeki örneğin deri, kürk, ipek, kas tüyü, yün vesaire gibi bal üretimindeki Avcılıktaki, hayvanat bahçeleri, yunus parkları, sirkler ve akvaryumlardaki, pet shop, üretim çiftlikleri ve barınaklardaki, fayton e, ve at yarışlarındaki, rant için yakılan, e, talan edilen ormanlardaki, yani şu an aklıma gelmeyen insan sebepli her hayvan kullanımındaki ölüm sayılarını da ekleyelim. Ortada büyük bir sömürü ve soykırım var. İnsan türünün bu dünyanın laneti olduğunu düşünüyorum. Yani insanın her türlü hayvansal ürünü kullandığı ve çoğunlukla etobur beslenme alışkanlıklarının olduğu bir dünyada hayvan hakları meselesini konuşmak, savunmak çok kolay bir iş değil aslında. Aslında kitapta doğrudan e, veganlık veya et sevme pratikleri veya e, endüstriyel hayvancılık üzerine bir çalışma yok. Ama kitabın girişinde mesela Derrida'nın söz ettiği, değindiği bir yaklaşımdan, daha doğrusu bir yaklaşımdan söz ediyoruz. O da hayvanları öldürmek için ürettiğimiz özel türden bir soykırım olarak tanımlanıyor. Bir de şundan söz ediyoruz. Peter Singer'ın çalışması. 70'lerin ikinci yarısının başında yayınladığı hayvan özgürlüğü çalışması aslında önemli bir kırılma noktası. Ve ilk defa olarak hayvanları endüstriyel hayvancılık veya hayvansal üretim porşenin tanımıyla hayvansal üretim dediği alanlarda hayvanlara ne yaptığı, bu sürecin hayvanlarda nasıl acı uyandırdığını anlatan kitabın Önemli bir kırılma noktası olduğunu ve bundan sonra aslında hayvan çalışmaları diye bir özel alanın geliştiğinden söylediyoruz. Evet, dolayısıyla hayvansal üretim biçimlerinin akademik çalışmalara ve toplumsal harekete nasıl yön verdiğine dair anlatılarda sunmaya çalışıyoruz bu kitabın. Ama temelde aslında kitapta anlatmaya çalıştığımız... Daha sonra kitabın kendisinin anlattığı bir şey bence. Bizim baştan böyle yapalım dediğimiz değil de zamanla gelişen ve yazarların belki de ortaklaştığı mesele insan ile hayvan arasındaki ayrımın genel olarak nasıl inşa edildiğine, bizi biz yapan şeyi nasıl oluştuğuna, buradaki iktidar biçimlerinin nasıl geliştiğine değinmeye çalışıyoruz bu çalışmamızda. Sanırım Fatih'te bir şeyler ekleyecek mi? Ee, şöyle bir şey ekleyebilirim ben de e, Kiraz'ın dediklerine. Aslında yani hem bu soru için hem de yerel yönetimler sorusu için e, teşekkürler. Kitabın e, gerçekten ki Kiraz'ın dediği gibi hani böyle bir e, doğrudan sunduğu bir öneri olarak veya dert edinip de konuştuğu bir yer olarak böyle bir e, tavrı veya derdi yok diyelim kısaca. Ee, ama bu hani belki e, ilgilenen yerel yönetimler olsun ya da başka türlü hayvan meselesiyle ilgilenmeye çalışan diğer gruplar hayvan hakları mücadeleri dediğiniz gibi olsun. hani Kitaptan bence e, hayvan meselesine farklı tür yaklaşımları birazcık gösteriyor gibi. E, biraz daha hani insan hayvan ilişkisini merkezine alıp e, insanın kendi dışındaki dünyayla ve doğayla, hayvanla, diğer türlerle diyebileceğimiz, farklı şekilde niteleyebileceğimiz bu ekolojik kriz anında nasıl ilişkendine dair aslında hani nüveler bulabileceğimiz şeyler var. O anlamda e, yani şeyin bunun bir politik ekoloji meselesi olarak geniş anlamda ele alınmasının çok önemli olduğunu e, düşünmekle beraber ben kendi adıma şeyi de söylemek isterim kitap bağlamında. Evet. Bu meselenin çok makro, böyle geniş yelpazelerle hayvanlar, insan hayvanın ilişkisi şöyledir şeklinde ele alındığı zaman bazı farklılaşmaları da göremiyor olabiliriz. O anlamda hani kitapta farklı yaklaşımlar üzerinden hayvanlarla insanların kurduğu ilişkilerin başka ne şekilde olabileceğine dair de bir sürü şey gösteren yazılar var. Bunu sadece hani şu kadar hayvanı öldürüyoruz, bu kadar hayvan insanlar yüzünden yok oluyor kısmını tabii ki konuşmalıyız ve konuşuyoruz. Buna ek olarak bunun nasıl olduğu ve aynı zamanda başka neler olabileceğine dair de düşünmeye sevk eden yazılar olması açısından e, bu soruya böyle bir cevap verebilirim diye düşündüm. Ben bir şey daha ekleyebilirim bu konuyla ilgili. insan Depren'in bize söylediği bir şey var. Bu Deride'yi neden okumadım makaresinde yanılıyorsa. Somut Somut bir şekilde düşünmeye çağırıyor bizi. Yani çok soyut hayvan kategorileriyle değil de veya soyut insan kategorileriyle değil de somut ilişkiler üzerine düşünmeye çalışan ve burada birlikte oluşma, birlikte dönüşme olarak tanımlayabileceğimiz süreçlere bakmaya çalışıyor. Aslında biz hayvanı öldürürken veya işte deneyde kullanırken, çalıştırırken, hayvan dediğimizde, genel türlerde düşündüğümüzde orada biz insan olarak nasıl dönüşüyoruz? Bizi bu sürecin nasıl kurduğunu gözden kaçırabiliyoruz. Ama tam da o ilişki biçimde daha ayrıntılı belki katılımcı gözlemle, belki daha söylem analizleriyle yoğunlaştığımızda burada bir deney hayvanını inşa ederken aslında bir bilim insanını veya bilim, bilime dair söylemleri de inşa ettiğimizi bize hatırlatan bir yaklaşım. Biraz aslında kitapta araştırmalardan yararlanan Çalışmalara yer vermeyi tercih etmemizin nedeni de bu. Yani biz hayvanları öldürürken veya onları çalıştırırken veya kapatırken bir şekilde bu şiddeti uygularken bir insan denen bir şey de üretiliyor. Ve kitapta genel olarak insan merkezli olmama çabasını yöneliyoruz. Yani bunu işaret etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bunu işaret edebilmek için de gündelik hayatımızda veya iktidarın söylemlerinde, pratiklerinde nasıl uyku bulduğunu e, takip etmeye çalışıyoruz. Din. Kitapta şey, e, bu ön sözde şey demiştiniz, işte birlikte dönüşüm veya e, birlikte oluş kavramlarının üzerine de e, e, e, cümleler var. Mesela hayvan meselesini tartışmak, benzer biçimde sosyal bilimlerin insanlar için kullandığı kavramların da ...dönüşmesinin yolunu açmıştır demişsiniz. Yine toplum kavramını insan dışındaki hayvanları da kapsayacak şekilde tanımlamayı öneren cümleler var. Evet, yani toplum denen şeyin veya birlikte olma halinin, mesela bu yine yerel yönetimlerle düşünürsek... ...tam da aslında kentte yaşadığımız özellikle yerel yönetimler kente dair daha fazla politika öğretiyor. Düşündüğümüzde değil mi? aslında biz sadece burada kentte insanlar oturmuyoruz. Burada birlikte evet. bir yaşam söz konusu. Sadece hayvanlar da değil yani insan dışındaki hayvanlar da değil. Su yolları, Kanal İstanbul'dan gördüğümüz gibi işte sazlıklar, Kanal İstanbul alanından gördüğümüz gibi sazlıklar. Bir sürü ekosistem var. Bütün, bütün ekosistem. Birlikte oluşma haline izin veren bir yerel yönetim politikası önerilebilir, düşünülebilir. Belki bir sonraki adımda bu olur, çalışmanın. Sırada Fatih'in önerdiği bir şarkı daha var. Hungry Ghost. Brett Meldow'dan dinliyoruz. <gülüyor> programın sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak dinleyenlere ne demek istersiniz? Kitapta aslında birlikte üretmeye, birlikte yapmaya önem vermeye çalıştık. Belki de sen sormuştun ya neden arkadaş diye. Bu kitap bana çok güzel arkadaşlıklar kazandırdı. Biraz zor bir süreç oldu tabii kolektif çalışmak çeşitli insanların çeşitli yanlıkları olduğunda çok zor olabiliyor ama bıraktığı şey sadece yazılı bir kitap değil, güzel arkadaşlıklar da oldu. Umarım birlikte üretime ilham veren bir çalışma olur diye düşünüyorum. Yani bu tabii ki bu kitabın, bu çalışmanın yeni çalışmaları tetiklemesi ve Türkiye'de bu konuda bir kavramsal tartışma bağlamının oluşmasını. E, ...dileriz... ...diyebilirim... ...çok teşekkürler gerçekten bu... E, ...söyleşi için... ...bizim maçımızdan da hani kitap böylesi bir alana katkı yaparken... ...böyle tartışmalar yapmak... ...ya da işte bu konuda nelere konuştuğumuzu... ...söylemeye çalışmak açısından teşekkür ederiz... ...güzel oldu... ...sevgili dostlar... ...bugün programda geçtiğimiz ay... ...kolektif kitapta çıkan... ...İnsan, Hayvan ve Ötesi... ...Türkiye'de Hayvan Çalışmaları... ...kitabın editörleri... ...Kiraz Özdoğan, Fatih Tatari... ...ve Ali Bilgin konuğum oldular... Ezgi Burhan, hayvan çalışmalarını cinsiyetlendirmek, yayla coğrafyasında geçitler, kesişimler ve değişik düzenler. Kiraz Özdoğan ve Ali Bilgin, güvenlik mekanizması olarak köpek nüfusu yönetimi ve sokak köpekleri. Özlem Güçlü, bu filmde hiçbir hayvana zarar verilmemiştir. Son dönem Türkiye sinemasında hayvanlara kötü muamele üzerine bir tartışma. Rumeysa Çavuş, alışılmadık bir taksonomi denemesi, sergilenebilir hayvan. Cansu Özge Özmen, canlı hayvan deneyi karşıtı mücadelenin doğuşu, duygusal Amerikan edebiyatına yansımaları. Aslıhan Niksarlı, primatlar, salgınlar ve aşı çalışmaları döngüsünde ölüm hiyerarşisi ve Güray Tezcan'da Hayvan deneylerinin koronavirüs pandemisiyle imtihanı başlıklı yazılarla katkıda bulundular. Kitabın sonunda konuya ilgi duyanlara çok zengin bir da sunan İnsan, Hayvan ve Ötesi Türkiye'de Hayvan Çalışmaları kitabını kitapçınızdan edinebilirsiniz. Hazırladığınız bu kitapla hayvan bireylere desteğiniz için ve program davetimi kırmayıp katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Babil'den sonra program kayıtlarını Facebook Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Programı Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Haftaya Pazartesi Babil'den sonra Portreler bölümünde program ortağım Ergi İşbilen'le birlikte İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden Doktor Itır Kaşıkçı'yı programımıza konuk alacağız. Kaşıkçıyla hayvan hakları, veganlık... Kente sürdürülebilir yaşam ve benzeri konularda muhabbet edip yanında getireceği şarkıları dinleyeceğiz. Programı sevgili Fatih'in getirdiği bir Beatles şarkısıyla kapatmak istiyoruz. E, Octopus Garden. Haftaya pazartesi 13'te Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. <Gülüyor> like to be under the sea In an octopus's garden in the shade He'd let us in, knows where we've been In his octopus's garden in the shade I'd ask my friends to come and see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 An octopus's garden in the shade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 Babilden sonra Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan ERCİMENT GÜRÇAY.